Herkese merhaba. Açık Radyo 94.9'da sosyal fayda iletişimi üzerine odaklandığımız programımız hemzemindeyiz. Ben Rauf Kösemen. Ortamda Damla Özgürler hala henüz taze bir anne. O yüzden hemzemini bir başıma sunmaya devam ediyorum. Kayıt masamızda Barış Demirel var. Bugünkü konumuz bombalı katliamların ardından nasıl bir iletişim faaliyeti yürütebileceğimiz üzerine. Bir başka deyişle de, sağlıklı bir yas tutmak için kitle iletişimi nasıl kullanılabilir onun üzerine konuşacağız. Öncelikle kitle iletişim amacının failleri değil kurbanı yaşatmak olması gerektiğini hatırlatmam gerekiyor. Sürekli failleri anlatmak yerine kurbanların tarihe kaydedilmesini hedeflemek gerekli. İletişim zaten kitle iletişimi biraz da bunun için lazım. Hatırlarsanız 10 Ekim Ankara katliamından hemen sonra yaz iletişimi üzerine bir program yapmıştık. O vakitler iletişim literatüründe bu türden bir kategori başlığı yoktu. Yavaş yavaş oluşturmaya başladık sanki. İnsanlık tarihine baktığımızda görüyoruz ki iletişimin yaz tutmanın en önemli araçlarından biri. Ee, insanın varlığını yani türünü sürdürme içgüdüsü sadece hayatta kalmayı değil türdaşlarını unutmamayı da içeriyor. Dünyadan gidenlerin ardından onları diğer insanlara anlatma ve hayata e, ve tarihe kaydetme refleksi olarak tezahür ediyor iletişim. Yani bir tür kitle iletişimi oluyor aslında. Yakınlarını kaybeden insanlar onların ardından ağıtlar yakıyor mesela. Şiirler yazıyorlar, hikayeler anlatıyorlar. Mezar ziyaretleri, hatta kitlesel mezar ziyaretleri, ölüm ve doğum yıl dönümlerini tekrar hatırlama, kaybın hayatımızdaki izlerinin daha uzun süre kalmasını sağlıyor. E, programın konusu gereği bu meseleler üzerine bombalı kitle katliamları veya genel olarak e, terör saldırılarında ortaya çıkan kitle katliamlarını politik değerlendirmeye tabi tutmayacağım. E, ve meselenin iletişim boyutuna yoğunlaşacağım. Şöyle soruyorum aslında kitle iletişim araçları yas tutmak için bir zemin tanımlayabilir mi bize? Çünkü burada aslında tanıdığımız insanlardan söz etmiyoruz. Bizim gibi yaşayan bizimle beraber olan ama bireysel olarak tanımadığımız insanlar. Bu tanımadığımız insanlarla ilgili yas tutarken aslında insanlık için yas tutarken tek tek tuttuğumuz bir yastan söz etmiyoruz. Kitlesel bir yastan söz ediyoruz. Büyük toplumsal kayıplarda yası iletmenin bir yolu olarak kitle iletişim araçları ve bunlara iletişim veren, e, bunlara yön veren iletişim içerikleri devreye giriyor. Sadece kitle katliamları da değil, savaşlar, depremsel gibi çeşitli doğal felaketler, mesela Soma gibi, Ermenek gibi büyük iş kazaları ve bu tür olaylar sonrası ortaya çıkan toplumsal travmalar da bu kitle iletişimine konu oluyor. Kitlesel toplumsal kayıplarda kolektif enerjimizi doğru kullanmak, ve bunu iletişim yoluyla çoğaltabilmek özel bir önem kazanıyor tabii. Katliamların ardından e, sıklıkla felaket kurbanlarının sayı değil, istatistik verisi değil, e, hayatta hisleri olan, varlıkları olan sadece insanlar oldukları söyleniyor. Ve bu doğru. Kesinlikle öyledirler. Yok olup gidenler bir isim yaş ya da yanına yazılmış olan doğum yeri e, gibi bir şehirden ibaret değiller. E, onlar aynı zamanda birinin anne babasıydı, birinin iş arkadaşıydı, birinin evladıydı. E, dün bizimle yaşıyorlardı ve bir değer ifade ediyorlardı. Hala da bir değer ifade ediyorlar. E, bu ifade ettikleri değerleri hatırlamak, hatırlatmak ve daha da görünür hale getirmek, bilmeyenlerin bilmesini sağlamak da aslında bir başlangıç noktası oluyor Yasi iletişiminde. İşte tam bu yüzden kurbanlılığın hikayelerini yazmak, anlatmak, onlar hakkında film, belgesel gibi görsel, e, biyografi gibi yazılı müzik eserleri, besteler gibi işitsel ürünler çıkarmak önemli bildiğiniz gibi gazeteler mesela fotoğraf seti yayınlarlar. Ve birkaç cümlede olsa bu insanların hikayelerini bu fotoğraf setine, görsellere eklerler. Ne kadar çok hikaye eklenirse o kadar iyidir. Daha fazla hikaye eklemek, daha fazla detay anlatmak, daha fazla insanın kaybettiğimiz kurban hakkında bilgisini toplamak, onların anılarını derlemek, bu dünyadan giden, bu dünyadan gönderilen, katledilen insanların da bizim gibi insanlar olduğunu fark ettirmek için önemlidir. Üstelik bunu daha fazla sürdürmek için medyada zorlamak önemlidir. Kurbanların büyük bir felaketle aramızdan alındığını uzun süre gündemde tutmak, onları sürekli olarak hatırlamamızı sağlayacak iletişim faaliyetleri ve işler yapmakla mümkün olabilir aslında. Yani hikayeleri kaydetmek gerekli demiştik, oradan başlamıştık, oradan devam edelim. E, i̇letişiminin en önemli işlevlerinden birisi anılar biriktirmek ve kurbanları bu anılar etrafında hatırlatarak unutturmamaktır. Tekrar tekrar hatırlatmak, tekrar tekrar varlıklarının izlerini tarihe kaydetmektir. Anı köşeleri oluşturabiliriz mesela. Kurbanların hikayelerini buralarda temsil edebiliriz. E, i̇nsanlar sadece anı köşelerinde temsil etmekle yetinmeyip her bir kumsal, e, kurbanın temsilini üstlenebilirler. Yani benim yaşımdaydı diyerek birisinin temsilini üstlenebilirsiniz mesela. Meslek taşındı diyerek üstlenebilirsiniz. Evlattı, babaydı, anneydi, dedeydi, nineydi. O da bir kadındı, o da bir işçiydi gibi başlıklarla kendi yaptığınız meslek veya kendi e, kimliğiniz üzerinden kurbanları e, kendi e, temsilinizle onları temsil etmeyi üstlenebilirsiniz. Onlar hakkında yazılı ya da sözlü kısa bilgiler verebilirsiniz. Bu bilgileri zamanla çoğaltıp derinleştirebilirsiniz. Öğrendikçe yeni şeyler ekleyebilirsiniz. Ee, yaratıcı eylemler bunlar tabi bir yandan ama e, bu yaratıcı eylemleri biraz daha derinleştirmek lazım. Mesela kurbanları toplu taşıma araçlarında, sokakta, sinemada, lokantada katledilmese şu anda burada oturuyor olabilirdi gibi gerçek olması muhtemel durumlarda temsil etmek türünce, türünde yaratıcı etkinlikler yapabilirsiniz. Bazen bir not pusulası bırakabilirsiniz bir yere. Bazen yüksekçe bir yere çıkıp konuşabilirsiniz. Küçük çıkartmalar, el ilanları. Kısa kısa filmcikler bunların hepsi bu iletişimin aracı olabilir. E, bir müzik arası vereceğiz. Hem zeminde iletişim yaz tutmanın aracı olabilir mi konusunu konuşuyoruz. E, kullanacağımız dinleyeceğimiz şarkı da böyle bir şarkı olacak. 9-11 saldırılarının kurbanları için 2009 yılında yapılmış bir şarkı. Kendimizi bildik bileli onun adına iyi insanlar ölüyor. Eylül'den önce de uçaklar kaçırılmadan önce de gibi sözleri olan bir şarkı. 9-11 saldırılarının kurbanları için 2009 yılında yapılmış Lily Allen söylüyor. Him dinleyelim we do are a waste of time Maybe he'd think that we are getting on just fine Do you think he's skin or financially secure And come election time I wonder who he'd vote for Açık Radyo 94.4'te hem zeminde Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Kayıt masamızda Barış Demirel var. Yas iletişimi üzerine konuşuyoruz. Programımızın konusu gereği toplumsal manada yaygınlaşmış. Bu yüzden de kitle iletişim yoluyla yayılan bir yastan söz ediyoruz yas iletişimi derken. Herkesin bir şeyler yapabileceğini söyledik. Müzisyenler, yazarlar, ressamlar, karikatürcüler, bakkallar, manavlar ya da doktorlar. Herkesin ama herkesin bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Önemli olan ortak bir enerji ortaya çıkartmak ve organize olmak. Popüler kültür araçlarının kullanılmasından kaçmamak gerektiğini düşünüyorum. Yasın her toplumsal katman tarafından görünmesini sağlamak gerekiyor çünkü. Mesela televizyonlar, radyolar her sabah bir kurga, kurbanın hikayesiyle açılabilir. Tıpkı hava durumu sunar gibi her gün bir kurbanın hikayesi anlatılabilir. Gazeteler her biri hakkında bir gün olmak üzere onlarca yüzlerce gün... Küçük de olsa bir köşe ayırabilirler mesela. Siyasi partiler, meslek örgütleri, STK'lar bu türden çabalara içerik desteği verir ve çoğaltabilir. 10 Ekim katliamının ardından yaptığımız hemzeminde yaz iletişiminde bir yöntem olarak sözlülük üstlenmek diye bir kavram ortaya atmıştım ve bunu bir eylem biçimi olarak önermiştim. Programın ilk bölümünde de tekrar ettim bunu. Kastettiğim şey kurbanların birinin temsilini kişisel olarak üstlenmek. Yani bir nevi hepimiz Ermeniyiz sloganındaki tavrın bireyselleşmiş hali. Mesela sosyal medya profilimizde her gün bir kurbanın hikayesini yayımlayabiliriz ve insanları bunu paylaşmaya davet edebiliriz. Mesela yine burada kendi profilimizin, sosyal medya profilimizin ismine kurbanın ismini de ekleyebiliriz. Mesela bir yaka rozetinde temsili üstlendiğimiz kurbanın ismini yazarak yakamızda taşıyabiliriz. Çeşitli yaratıcı yöntemlerle kurbanları topluma anlatmak ve unutturmayamaya çalışmak için yeni iletişim kanalları açmaya çalışabiliriz. Böyle durumlarda kurbanları anma ya da anısını yaşatma amaçlı resim, heykel, karikatür, şarkı gibi ürünler ortaya çıkartmakta mümkündür ve bu yaygın bir davranıştır. Ama çoğu zaman felaketin sonuçları çok büyük olabilir. Çok fazla insan kaybetmiş olabiliriz ve bütün bu e, araçları her bir insan için tekrar etmek mümkün olmayabilir. Soma'da 301 madenci gitti mesela. 11 Eylül'de 3000'e yakın. E, 2996 kişi öldü. Yakın dönemdeki haç felaketinde gayri resmi rakamlara göre 1400'e yakın hacı öldü. Adapazarı, Düzce ve yakın zamandaki Van depremleri de bu kitlesel kayıpların olduğu toplumsal felaketlerdi. Madımak'ta 37, Ankara katliamında 109, yakın zamandaki havalimanı saldırısında şu ana kadar bilinen 44 insan öldü. Hepsinin ortak noktası onlarla yüzlerde ifade edilen sayıda insanı yitirmiş olmamız. Bütün bu saldırıların ortak noktası. Böyle durumlarda kurbanları anlatabilmek için bireysel sözcülük üstlenmek daha iyi bir yol olabilir. E, kitlesel katliamlarda failleri değil kurbanı yaşatmak için kitle iletişimini konuşmaya devam ediyoruz hemzeminde. zeminde. Bir müzik arası daha vereceğiz ve 2 Temmuz Sivas katliamı üzerine yazılmış bir şarkı dinleyeceğiz. Şarkı sözlerinin altına Sivas'ta yüzlerce telefon, telsiz ve faksların olduğu bir ortamda yaşamlarını yitiren insanlarımız anısına yazılan bir şarkı ıssızlığın ortasında. Moğollardan geliyor. Bir düş gördüm Geçenler Moğollardan ıssızlığın ortasındayı dinledik. Hemzeminde Rauf Kösemen'le birliktesiniz. Kayıt masamızda Barış Demiral var. Açık Radyo 94.9'dayız. Bu programda yaz iletişimi üzerine konuşuyorum. Geçen süre ve bir mücadele sonucu toplumsal manada yaygınlaşmış. Bu yüzden de kitle iletişimi yoluyla yayılan bir yazdan söylediyoruz elbette. Bu durumda kurbanlar kadar faillerde konuşuluyor ve bu acının öfkeyle karışmasına neden oluyor. Faili bilmek önemli. Felaketin üzerindeki bilinmezlik perdesini kaldırmak ve ne olursa olsun hakikatle yüzleşmek önemli. Ama son noktada bizim için önemli olan kurbanlar. Sonuçta faillere ya da fail olan doğa olayına falan öfkemizi e, duymamızın nedeni de bu kaybettiğimiz insanlar. Onları aramızdan alın, Onların aramızdan alınmış olması yüzünden öfkeliyiz ve üzülüyoruz. Ayrıca fail tarihe kaydetmeye değer bir şey değil aramızdan aldıkları tarihe kaydetmeye değer. Bu yüzden failleri ya da nedenleri unutmamak ama özellikle ilk günlerdeki infalin ardından faile değil kurbanlara odaklanmak önemli. Yas iletişimi sürecinde zamanla failin ağırlığının azalıp kurbanın bilgisinin daha fazla duyulması ve gündeme gelmesi daha sağlıklı bir sonuç. Kitle iletişimiyle yayılan her insan hikayesi, her bilgi ve duygu, her bir kurbanın bir değerler manzemesi olduğunun kanıtı aslında. Bu kanıtlar üst üste yığılıp biriktikçe kaybın değeri ve hayattan alıp götürdükleri daha kolay ve hayal edilebilir hale geliyor. Şimdi gerek bireysel, gerekse kitle iletişimiyle ulaşılan her bir insan giderek kurbanlarla daha fazla özdeşlik kurabilir hale geldiğinde kendimiz kadar önemli ve değerli birini kaybettiğimizi fark etmeyi sağlayabiliyoruz böylece. E, bu durumda da bir başka saldırının zihinsel meşruiyet zemini azalıyor. Yani aramızdan aldıklarının e, fark edilmesi güçlü bir şekilde onların birer değerler manzumesi olduğunun anlaşılması durumunda, bir başka saldırının vicdanen kabul edilebilir olması ortadan kalkıyor. Böylece toplumsal hafızada ve bu iletişim sürecine maruz kalan insanların zihninde bir nevi bir vicdan kalkanı oluşuyor. Bu vicdan kalkanı denilen şey aslında sonuçları göstererek, Var olan aramızdan alınan insanların aramızdan alınan değerlerin ne kadar önemli olduğunu göstererek bunun tekrar etmesine neden olanları yine vicdanlarda mahkum etmek anlamına geliyor. Bugün Hemzeminde yaz tutmak, kitle iletişim aracılığıyla yaz tutmak.